Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmu'in Ama ba'd Bir önceki dersimizde emirin mücahitler üzerindeki haklarını haklarına başladık. Birinci hakkı olarak dedi ki emirin mücahitler üzerindeki en belirgin ve birinci hakkı mücahitlerin emirlerine itaat etmesidir. Ve bu itaatin sınırlarını gücümüz nispetince anlatmaya çalıştık. Dün dedi ki aklımıza şöyle bir soru gelebilir. İtaati, itaatin önemini anlatırken, bu itaat mutlak mıdır? Bu itaatin belli sınırları var mıdır? Yoksa yok mudur? Gibi sorular eğer aklımıza gelecek olursa, dedi ki bu itaatin iki tane kaydı vardır. Yani her Müslümanın emirine itaat etmesi onun üzerine farzdır, vaciptir. Bunun delillerini anlattık ve ayrıyeten İslam'ın bu vacibi birçok vacibin önüne aldığını ve çok istisnai durumlar getirdiğini de zikrettik. Yalnız dedi ki burada iki tane kayıt söz konusudur. Yani bir Müslüman mutlak olarak emirine itaat etmez. Emire itaatin şartları vardır, kayıtları vardır. Mutlak itaat ancak Allah ve رسولüne yapılır. Çünkü Allah ve رسولü insan için hayır olandan başkasını, doğru olandan başkasını insana emretmezler. Lakin yeryüzünde halifelik yapan veya emirlik yapan, Müslümanların velayetini elinde bulunduran insanlara gelince insan olmaları hasebiyle hata yapmaları, Allah-ı Zevcel'in emrini yanlış anlamaları veyahut doğru anlamalarına rağmen kendi heva ve heveslerine uyup da Allah Azze ve Celle'nin emirlerini uygulamama veya zıddını insanlara emretme ihtimali söz konusudur. Bundan dolayı İslam emirlere itaati mutlak kılmamış, emirlete, emirlere itaate naslarda iki tane çok belirgin kayıt getirmiştir. Bunlardan birincisi nedir? Bunlardan birincisi emir, İnsana emrettiği zaman emrettiği şeyin masiyet olmaması gerekir. Hiçbir kul kim olursa olsun Müslümanların velayetini elinde bulunduran Müslümanlara Allah azze ve celleyi gazaplandıracak Allah azze ve celle'nin nehyetmiş olduğu bir şey emredemez. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerde nasıl ki emirlere itaatın önemine dikkat çekmiştir emirlere itaati emretmiş bunun terkine de insanları tehdit etmişse aynı şekilde bunu Allah'a masiyet olmamak kaydıyla diyerek kayıtlamıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan ve kaide haline gelen dillerde dolanan لَا تَاعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ Hiçbir mahluka hiçbir yaratılana yaratılmışa masiyet noktasında itaat söz konusu değildir. Hiçbir yaratılmışa, yaratana masiyet noktasında itaat söz konusu değildir. Yani başımızdaki emirler, kim olursa olsun, kim olursa olsun, ister komutan olsun, ister alim olsun, ister çok değerli bir zat olsun, kim olursa olsun fark etmez. Eğer bize emretmiş olduğu şey, Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyse, hiçbir Müslüman ona itaat edemez. Ve bu itaat, insanı Allah'a karşı sorumlu duruma düşürür. Ecir almak bir yana insanı Allah'a karşı sorumlu duruma düşürür. Lakin masiyeti emretmediği zaman bir emir bu defa da itaat etmemek insanı Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumlu duruma düşürür. Çünkü kim olursa olsun hiç kimsenin hakkı Allah Azze ve Celle'nin hakkından önde değildir. Emirler insanlara emrettikleri zaman eğer bu emretmiş oldukları Masiyet, Allah'ın razı olmayacağı şey iki kısımdır. Eğer bu emirin emretmiş olduğu masiyet küfürse insanları küfre, insanlara küfre emrediyor Ve da insanları küfre davet ediyorsa buna itaat edilmeyeceği gibi aynı zamanda bunu emir olarak kabul etmek de mümkün değildir. Daha önceki derslerimizde de zikrettiğimiz gibi bilakis bunu azletmek bunu emirler, emirlikten almak, Müslümanların üzerine icma ile vaciptir. Tekrar söylüyoruz, şayet emir, Müslümanların başında olan bir emir, Müslümanlara küfrü emrederse, yani kendisi irtidat ederse, çünkü küfrü emreden, insanları küfre teşvik eden insan, kendisi tağuttur. Eğer mürtet olursa, bu emire itaat edilmeyeceği gibi, bunun azledilmesi, Görevden alınması da Müslümanların üzerine icma ile vaciptir. Daha önce bu konuyu anlatmıştık. Demiştik ki, çünkü yeryüzünde zaten Allah'ın insanların başına bir emir tayin etmesi, insanları bir emirin etrafında toplamasının hikmetlerinden bir tanesi de Allah yolunda mücadele ederken, yani yeryüzünde fitne kalmayıp, şirk kalmayıp, insanlar otorite olarak Allah'ı kabul edinceye kadar savaşırken, mücadele ederken, davet yaparken insanların çalışmaları heba olmasın. Her kafadan bir ses çıkmasın. Çalışmalar sağa sola dağılmasın. Müslümanlar birbirini veli edinip tek bir güç etrafında güç olsun diye. Allah Azze ve Celle bize bir emire tabi olmayı bir halifeye tabi olmayı emretmiştir. Eğer halife veya emir komutan veya önder bu hikmete aykırı hareket ederse o zaman zaten emirlik müessesesinin kendinden dolayı e, konulmuş olduğu hikmeti kaideyi yerle bir etmiş demektir. Kendisi şirki emrediyorsa, şirkle mücadele etmek yerine kendisi küfür emrediyorsa, küfürle mücadele etmek yerine bu adama zaten ne itaat vardır? İtaat olmadığı gibi itaat olmadığı gibi bunun hemen azledilmesi ve yerine de Müslüman olan bir emrin tayin edilmesi gerekir. Neden? Çünkü وَلَنْ يَجْعَلَ kafirine al عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah Azze ve Celle kafirlere müminlerin üzerine yol vermemiştir. Allah bizden istemiştir ki قُلْ ve اللّٰهَ وَاَطِيعُ ve وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ Allah'a Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz diye Allah Azze ve Celle emretmiştir. Böyle yapan bir emir bizden kaydından çıkmış, artık mürted kaydına girmiştir. Aynı şekilde böyle yapan bir emir Allah'ın müminlerin üzerine kafirlere yol vermediği velayeti elinde tutmaya çalışıyor demektir. Müslümanların hemen bunu bundan alması gerekir. Bu konuyu daha önceden izah ettiğimiz için tekrardan bu konuyu genişçe izah etmeye gerek duymuyoruz. İkincisi ise emir. Müslüman olan emirin masiyeti emretmemesi, masiyeti emretmesi lakin bu masiyetin küfür seviyesine ulaşmamasıdır. Yani diyelim ki mesela içki içmeyi emretmesi gibi, Allah muhafaza zina yapmayı emretmesi gibi, insanların malını canını haksız yere gasp etmeyi, kan dökmeyi, fesat çıkarmayı emretmesi gibi, Müslüman olan başka bir topluluğa saldırmayı gereksiz yere hiçbir şer'i gerekçe yokken emretmesi gibi, mesela Allahu Teala'nın haram kıldığı bir şeyi emrediyor. Lakin bu emretmiş olduğu şey küfür seviyesine gelen bir masiyet değildir. Bu durumda işte yine kesinlikle emire itaat söz konusu değildir. Çünkü la taata li mahlukin fi ma'siyati'l Kesinlikle ve kesinlikle Yaratılmış olana, yaratılana masiyette itaat yoktur. Kim olursa olsun bize Allah'ın masiyet kabul ettiği bir şeyi emrediyorsa biz ona itaat etmeyiz. Lakin birinci kısımdan bunu ayıran şey nedir? Şudur, onun emirliği yine Müslümanlar üzerine geçerlidir. O yine Müslümanların emiridir. Emirlik ondan kesinlikle ve kesinlikle düşmez. Eğer küfrü emrederse itaat yoktur. Aynı zamanda emirliği de düşer ve mutlaka azredilmesi Müslümanların üzerine vaciptir. Eğer küfrü emretmiyor, normal bir masiyeti Müslümanlara emrediyorsa ona o konuda itaat edilmez. Lakin o konunun dışında kalan konularda yine emirdir, yine sözü Müslümanların üzerinde geçerlidir. Niye? Çünkü geçen derslerimizde zikretmiş olduğumuz birçok hadiste Peygamber vesselam zaten bize bunu zikretmişti. Öyle değil mi? Demişti ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize diyordu ki sahihinde bir hadiste "Ela men veliye aleyhi walin faraahu yati şey'en min maasiyetillah falyakrahu." Dikkat edin. Kimin başına bir vali emir olursa, bir emir emir olursa ve o emirin Allah'ın masiyetinden bir şey yaptığını görürse onu kerih görsün. Onu kerih görsün. Lakin ne demiştik Resulullah Sallallahu aleyhi diyor ki onun ona itaatten el çekmesin. Sadece o masiyeti keli görsün. O masiyet noktasında ona itaat etmesin. Lakin kesinlikle ona itaat etmekten el çekmesin. Yine demiştik Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki: "Bizlere Müslümanlara İsma'u ve ati'u. ve itaat ediniz. Ve in ist'mila aleikum abdun habeşiyyun ke'enne ra'suhu zibiba. Ve başınıza başı üzüm tanesi kadar olan Habeşli bir köle" Getirilse bile. Ma أَقَامَ ف۪يكُمْ Kitab Allah. Sizin aranızda kitapla hükmettiği müddetçe ona ne yapın? Ona itaat edin. Yine Huzeyfe'nin hadisini hatırlayacaksınız. Dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki يَكُونُوا la اُمَرًا لَا يَهْتَدُونَ بِهَد۪ي وَلَا bi sünneti. Benden sonra öyle emirler gelecek ki benim yoluma uymayan, benim sünnetimi de takip etmeyenler gelecek. Onların kalpleri şeytanların kalpleri gibidir lakin cisimleri insanların cisimleri gibidir. Siz sahabe tabi merak ediyor. Bu tip insanlar geldiği zaman ne yapacağız? Ey Allah'ın Resulü, bu merak oluştuğu zaman Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dedi ki: ve itaat İşit ve itaat et. "Ve in daraba zehrek ve Senin malını da alsa, senin sırtına da vursa sen işit ve itaat et." diyordu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Yine Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bizene ee, sahabesine, sahabesinden biat alırken Sahabesine dikkat bir konuya dikkat çekiyor ve diyordu ki o kendisinden sonra gelecek olan kötü emirlerle ilgili ancak onlarda ap açık bir küfür görürsünüz ve sizin yanınızda da ap açık bir küfür bunun küfür olduğuna dair ap açık bir delil olur o zaman onlarla emir konusunda velayet konusunda çekişebilirsiniz yani velayeti onların elinden çekip alıp onlarla savaşabilirsiniz ama bunun dışında kalan yerlerde ne kadar kötü olurlarsa olsunlar ne kadar bozulurlarsa bozulsunlar emirler. Eğer o bozuk olan emiri götürüp, onun yerine salih olan bir emiri ikame etmenin fitne çıkmadan yolu mevcutsa, Müslümanların mutlaka bunu yapması gerekir. Eğer başta olan emirin, bozuk olan emirin gidip onun yerine salih olan bir emirin gelmesi mümkünse ve bu da bir sıkıntı doğurmayacaksa, Müslümanların bunu yapması gerekir. Lakin eğer bu fitneye sebep verecek, kan dökülecek, Müslümanların gücü dağılacak veya ne olacağı kestirilemeyecek bir ortamdaysa veya adam emirlikten vazgeçmeyeceğini açık ve net bir şekilde belli etmişse bu tip durumlarda küfrü emretmedikleri müddetçe, ap açık küfür işlemedikleri müddetçe Müslümanlar emrettikleri ve yaptıkları masiyette emirlere itaat etmeyecekler. Onların o masiyetlerinden uzak duracaklar ama kalan konularda sırtlarına da vursamalarını da alsa ona itaat edecekler. Bunun sebebini de geçen dersimizde izah ettik. Çünkü dedi ki bu bir mevsedettir. Böyle bir emirin Müslümanların başında olması elbette ki bu bir mevsedettir. Lakin emirlik konusunda çatışmaların başlamasının getireceği mevsedetler bu mefsedetten bu fesattan çok çok daha büyük fesatlardır. Yani burada belki birilerine zulmedilecek, belki birilerine hakkı alınacak. Lakin emirlik konusunda çatışma çıktığında Müslümanlar birbirine düştüğünde İslam'ın koruma altına aldığı bütün emniyetler hepsi heder olup gidecek. Din, can, akıl, ırz, nesep hepsi kaybolup gidecek. Bu sebepten dolayı İslam ne yapıyordu? Eğer fitne çıkacaksa veya böyle bir ihtimal varsa buna sabretmeyi Müslümanlara emrediyordu. Ve bu konuda tabii bunu gördüğümüz zaman geçen dersimizde de zikrettiğimiz gibi bazı yapılan eleştirilerin veya bazı bölgelerde Müslümanların bazı, e, bazı emirlerden uzak durmasının e, İslami olarak doğru olmadığı sadece duygusal olduğunu görüyoruz. Geçen dersimizde de bunu anlatmıştık. Demiştik ki yani bazı bahaneler öne sürülüp bazı emir tayin edilen insanların emirliğinden el çekilebiliyor, itaatten el çekilebiliyor. Veya bazı bölgelerde Müslümanların birleşmeye çok ihtiyacı varken bazı şer'i olarak Geçerli olmayan sebepler öne sürülüp bazı insanların emirliği tanınmayabiliyor. Özellikle de askeri sahada mücadele verilen yerlerde. Demişti ki bu tip yerlerde mevzu itikadi bir mevzu olmadığı müddetçe, iman küfür mevzusu olmadığı müddetçe bu sebepler duygulu, duygularımıza hitap ediyor olabilir ama şer'i açıdan çok açık, bariz, Nas'larda Resullar Aleyhisselatü Vesselam bu e, gerekçeleri kabul etmemiştir. Bu gerekçeleri itaatten el çekmek için yeterli görmemiştir. Bu da demişti ki asrımızın maalesef menheci noktada en büyük hatalarından bir tanesidir. İtaatin demek ki emirlere itaatin önemini anlattık vücubiyetini anlattık. Birinci kaydı birinci sınırı emirin emretmiş olduğu şeyin Allah'ın masiyet dediği bir şey olmamasıdır. İkincisi ise güç sınırları içerisinde olmasıdır. İkincisi ise güç sınırları içerisinde olmasıdır. Yani emirin karşıdaki adama emretmiş olduğu şey güç sınırlarının içerisinde olmasıdır. Bu ne demek? Yani adamın bunu yapmaya gücünün yetmesi gerekir. Mesela örnek olarak ee, demiştik ki geçen dersimizde Cerir İbni Abdullah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl biat ettiğini sahih bir hadiste bize anlatıyordu. Diyordu ki بَا يَعْتُ sallallahu aleyhi ve عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a işitmek, itaat etmek ve her Müslüman'a da nasihat etmek üzere bi'at ettim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki فَلَقَّنَنِي fi مَسْتَطَعْتَ Bana şunu telkin etti. Mutlak itaat edeceğine dair söz verme. Gücümün yettiği kadar diyerekten bana söz ver dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Çünkü bugün mutlak manada itaat edeceğine söz verirsin. Lakin yarın bazı şeyler senin gerçekten gücünü aşar. Allah bile insanların gücünün üzerindeki şeylerle insanları mükellef kılmamıştır. Bundan dolayı seni aşar, sözünü yemiş olursun. De ki, gücün nisbetinde diye bir kayıt getir. Yine aynısını i̇bn Ömer de söylüyor. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselama biat ederken, güçleri nisbetinde Resulullah aleyhissalatü vesselamı işitip itaat edeceklerine dair onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söz veriyorlardı. Güçleri nispetinde onlar işitip itaat edeceklerine dair Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söz veriyorlardı. Şimdi bu noktada e, dedi ki bunu bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara tavsiye ediyor. Niye? Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin de teşride bulunurken gözetmiş olduğu bir şeydir. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah Azze ve Celle hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Yine Allah Azze ve Celle başka bir ayet kelimesi diyor ki: Fettakullahe mesta'tatum Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkunuz diyor. Rasullar eslat ve selam daimesiniz. İsa emretirken bir şeyin fe etu'minhu mesta'tatum size ben bir şey emrettiğim zaman ona gücünüzün yettiği kadarını yapınız diye. Çünkü insanların güçleri birbirinden farklıdır. Kimi insanın yüklenebileceği, kaldırabileceği yük ile bir başka insanın kaldırabileceği, yüklenebileceği yük aynı değildir. Birine göre zaruret seviyesine gelmiş olan bir şey, bir öbürüne göre zaruret olmayabilir. Birine göre ruhsatı almanın daha eftal olduğu yerde, birine göre hayır azimeti almanın daha faziletli olduğu yerler olabilir. Ondan dolayı emirlere itaat etmenin birinci kaydı masiyet olmayacak, ikinci kayıt ise insanın gücünün sınırları içerisinde olacak. Lakin burada gerçekten çok önemli bir mesele vardır. Yani birçok insan kendilerine yapılan emir noktasında bir şunu görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemekle beraber Medine'de bir grup insan birçok zaman ve yerde güçlerinin yetmediğini iddia ederek, kendilerine bazı şeylerin ağır geldiğini iddia ederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e, itaat etmekten imtina ediyorlar uzak duruyorlar. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam veya Allah azze ve celle tamam sizin aynı dediğiniz gibi gücünüz bu konuya yetmiyor ben de sizi mazeretli görüyorum bu konuda demiyor bu insanları nifak damgasıyla kalıyor. Öyleyse bu mesele çok tehlikeli ve insanın ayağının kayabileceği bir meseledir. Yani insan Allah muhafaza kendisini kurtarmak için veya zorluktan kurtulmak için veya Allah yolunda mücadeleden uzak durmak için. Eğer insan benim buna gücüm yetmiyor, ben bunu yapamam derse ve buna da gücü yetiyorsa ki kalplerde olanı da, gözlerde olanı da en iyi bilen Allah azze ve celledir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Eğer insan böyle bir iddiada bulunursa bu iddia Allah muhafaza insanı münafıklar zümresinden de yapabilir. Mesela örnek verelim buna. Diyelim ki Tebuk günü. Tebuk gününde Allah Resulü insanları topluyor, bir komutan olarak, herkesin savaşa katılmasını insanlara emrediyor. Bir grup insan savaştan geri kalıyorlar. Savaştan geri kalırken de hepiniz biliyorsunuz ki, mesela örnek olarak söyleyelim, Tebuk gazvesi gerçekten zor bir gazvedir ve Kur'an-ı Kerim Tövbe suresinde zor gün diye isimlendirmiştir bugünü. Yani Tebuk gazvesini Kur'an-ı Kerim zor gün diye isim, Bakın zordur. Yani ağırdır ve Allah Azze ve Celle seferin de uzun bir sefer olduğunu belirtmiştir. Gerçekten nefislere ağır gelen uzun olan bir sefer olduğunu belirtmiştir. Günü de Yumurlu Osra diye isimlendirmiştir. Zorluk günü diye isimlendirmiştir. Ve bazı insanlar da gelip bazı mazeretler sunmuştur. Mesela bazı demiştir ki, "Qala zanli wa la taftilni". Bana izin ver beni fitneye düşürme. Yani bu ne, ne neyi kastediyor bu adam? Kendisinin kadına düşkün olduğunu. Gittikleri yerlerde de kendisinin düşkün olduğu kadın cinsinden kadınların olduğunu ve bunun Allah muhafaza ayağını kaydıracağını söylüyor. Kimisi başka bahaneler getiriyor. Mesela örneğin Hendek gününde insanların bazısı geliyor diyor ki tamam biz bu savaşa katılalım ama arka tarafta bizim evlerimiz avret konumundadır. Yani e, Yahudilerle müşriklerin arasında bizim evlerimiz vardır. Yahudiler şayet müşriklere, e, müşriklerle anlaşma yaparsa inne buyutana avra bizim evlerimiz avrettir. Kadınlarımız, çocuklarımız avret konumundadır. Yahudiler saldırırsa perişan olacaklar bunlar diyorlar. Ama Allah bunu münafıkların ve kalbinde hastalık olanların öne sürmüş olduğu bahaneler olarak isimlendiriyor. Dikkat edin, bunu münafıkların ve kalbinde hastalık olanların bahanesi diye bizim önümüze sürüyor. Yani bugün örneğin düşünün, tebuk gazvesi gibi bir gazve bile, yani Kur'an'ın dahi zor dediği, seferine uzun dediği bir gazve bile biri benim buna gücüm yetmiyor ben bunu kaldıramıyorum diyorsa ve Kur'an da bunu nifak olarak münafıklık zümresi olarak isimlendiriyorsa siz düşünün bugünün basit meselelerinde emredilen şeylere gücüm yetmiyor, yapamıyorum diye uzak duran insanların harnisiz siz düşün. Yani mesela bakıyoruz bunu öğrenen birçok insan kendisine İslami mücadele noktasında veya İslam'a hizmet noktasında bir emirle emredildiği zaman ya insanlara gücünün yettiğinden fazlasını yüklememek lazım diyor. Gücünün yettiğinden fazlasından söz ettiği şey de ya bir iki gününü fazladan İslam'a ayıracak veya malından biraz fazlasını İslam'a ayıracak veya işte Allah için biraz ah ehlinden ailesinden fedakarlık edecek veya biraz uykusundan fedakarlık edecek veya dükkanını bir iki saat erken kapatacak adam bunu Güç yetmemek olarak isimlendiriyor. Siz düşünün tebuk gazvesi gibi bir gazveyi dahi güç yetirememe bahanesini Allah kabul etmiyorsa acaba dükkanını, karısını, çocuğunu, iki kuruş parasını, üç saat uykusunu İslam'a hizmet noktasında bahane edenler, güçlerinin yetmediğini söyleyenler, Allah'ın dahi güç yetmediği noktalarda insanlara bir şey yüklemediğini söyleyen insanların halinin ne olacağını varın siz düşünün. Bu güç meselesinde elimizdeki kıstasın tebuk teb gazvesi olması gerekir. Güç konusunda elimizdeki kıstasın tebuk gazvesi olması gerekir. Yoksa Allah muhafaza, Allah muhafaza birçok insan farkında olmadan münafıkların bir hasnetini kendinde bulundurur. Gücüm yetmiyor bahanesini öne sürerek emirlere itaatten ne yapar? Emirlere itaatten imtina etmiş olur. Ondan dolayı e, bu mesele <gülüyor> Yani güç sınırları içerisinde olması gereken mesele birileri tarafından yanlış anlaşılıp yanlış amel edilmeye müsait bir meseledir. Ve böyle olmasa hasebiyle de meselenin mutlaka ve mutlaka düzeltilmesi gerekmektedir. O zaman geriye dönük şunu söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki biz iki dersimizden elde etmiş olduğumuz malumat şudur. Birincisi bizler emirlerimize itaat etmek zorundayız. İtaat etmek Müslümanların üzerine vaciptir. İkincisi İslam emirlere itaate vermiş olduğu önemi birçok vacibe vermemiş ve birçok vacibin önüne takdim etmiştir. Sebebi ise bunun çünkü emirlere itaat İslam'ın koruma altına almış olduğu bütün maslahatların tahakkuku, emirlere itaatsizlik ise İslam'ın mefsedet saydığı ve koruma altına olduğu birçok maslahatın zayi olması demektir. Lakin bizler maslahat ve mefsedeti gözettiğimizden dolayı değil, şeriat bize emrettiğinden dolayı biz bunu böyle kabul ediyoruz. Sadece maslahat ve mefsedet meselesini, mevzuyu daha iyi anlamak, bizi amele teşvik etmesi açısından, mevzunun arka planını öğrenmek açısından zikrediyoruz. Lakin, insanlara Allah ve Rasulünün dışında kalanlara itaat, Mutlak olan bir itaat değildir. Bu itaat İslam tarafından bazı kayıtlar ile kayıt altına alınmıştır. O kayıtlar da nedir? O kayıtlar da bir emredilen şeyin masiyet olmaması. Emredilen şeyin masiyet olmaması. Eğer emredilen şey masiyetse, emredilen masiyet küfür seviyesine gelen bir masiyetse, o emire itaaf edilmemekle beraber o emrin emirliği düşmüştür. Müslümanların onu azletmesi onların üzerine farzdır. Eğer emrin emretmiş olduğu şey küfür seviyesine gelmeyen haramlardan biri ise o noktada ona itaat etmezler o konuda ona buğz ederler lakin onun velayeti onun emirliği Müslümanlar üzerinden düşmez. Eğer ondan daha salih olanını onun yerine geçirmek Müslümanlar için mümkünse bunu yaparlar. Ama değilse fitneye, fesada ve benzeri şeylere sebep verecekse o zaman Müslümanlar ne yapacaklar? O zaman Müslümanlar ona sabredeceklerdir. Evet, emirin Müslümanların üzerindeki ikinci hakkı Müslümanların emirin, Müslümanların üzerindeki ikinci hakkı Müslümanların emirlerine karşı nasihatte bulunmasıdır. Müslümanların emirlerine karşı nasihatte bulunmasıdır. Niye? Çünkü Allah Resulü bizden böyle istemiştir. Allah Resulü İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste ne diyordu bize? Ed-dinu en-nasiha. Din nasihattir. "Kulna limen ya Rasulallah?" Dedi ki kimin için ey Allah'ın Resulü? Dedi ki Allah'ı veli ve Resulü'nü ve kitabını ve ve Allah'a, Resulüne, kitabına, Müslümanların imamına ve ammeye nasihat etmektir. Yani genel Müslümanlara nasihat etmektir. Emir de Müslümanlardan bir Müslümandır. Emir de Müslümanlardan bir Müslümandır. Ve dedik mi Celaluddin Abdullah diyordu ki: "Bay'atun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem al-sem'i ve ta'ati ve'n-nuh li kulli muslim." Ben Resulullah'a işitmek, itaat etmek ve her Müslümana nasihat etmek üzerine ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a biat ettim diyordu. Yine eee Peygamber Vesselam'ın bu hadis-i şerifte zikretmiş olduğu nasihat, emirlere yapılacak olan nasihat iki türlüdür. Nasihat iki mana, bir nasihatın genel manası vardır, bir de nasihatın özel olan bir manası vardır. Nasihatın genel manası nedir? Nasihatın genel manası, nasihat edilecek olan şeyin bütün haklarını gözetmek ve bu hakları yerine getirmektir. Çünkü mesela örneğin, bunu nereden çıkarıyoruz? Şuradan çıkarıyoruz diyoruz ki, peygamber dedi ki din nasihattır. Kime denildiği zaman dedi ki Allah'a, Resulüne, kitabına nasihat etmektir. Allah'a nasıl nasihat edeceksiniz? Haşa ve kella <gülüyor> Allah'ın katalarını söyleyecek, söyleyerekten. Böyle bir şeyi düşünmek bile, tasavvur etmek bile insanı dinden çıkarır. Haşa <gülüyor> kitabın veya Resulün kataları mı vardır ki? Biz bu kataları söyleyeceğiz. Haşa ve kella Burada nasihatın manası nedir? Burada nasihatın manası Lugavîdir. Yani onu pekiştirmektir. Yani onu pekiştirmektir. Ona itina göstermektir. Ona özen göstermektir. Onun haklarını ve hukuklarını yerine getirmektir. Bu emir için de geçerlidir. Yani emire nasihatın genel manası nedir? Nasihatın genel manası o emirin bizim üzerimizdeki bütün haklarını yerine getirmek. insanları da bu haklara özen ve itina göstermeye teşvik etmektir. İkincisi ise Nasihatın özel manasıdır, bu emirin yaptığı, Allah'ın razı olmadığı hatalarında emiri uyarmak ve onun elinden tutmaktır. Emiri uyarmak ve onun elinden tutmaktır. Çünkü hangi toplum olursa olsun, Allah'ın hudutları çiğnendiği zaman, Allah azze ve celle'nin hakları gözetilmediği zaman, eğer sukut ediliyorsa, emri bilme'ruf, nehyi anil münker yapılmıyorsa, o toplum fesada uğramış bir toplum demektir. O toplum batmış bir gemi demektir. O toplumda hiçbir hayır söz konusu yok demektir. Neden? Çünkü bunu bize Allah Resulü söylüyor. Sahih bir hadiste Allah Resulü insanları bir gemide yolculuğa çıkan insanlara benzetiyor. Öyle mi? Diyor ki: "Mesalul kaimi ala hududillah ve'l-vaqi'i fihi Allah'ın hudutlarını gözetenlerle gözetmeyenlerin misali bir kavmin misali gibidir. Nasıl bir kavimdir? Onlar gemiyle yolculuğa çıkan ve yolculuğa çıktıkları zaman da kura çeken bir kavmin misali gibidir. Bir kısım üste düşmüştür, bir kısım alta düşmüştür gemide, kura çektikten sonra. Gemi yol alırken, eğer alttakilerin suyu biter ve sürekli üsttekilerden su istemekten rahatsız olurlar, derler ki biz kendimiz alttan gemide bir delik açalım, ve oradan su alalım, su ihtiyacımızı karşılayalım. Eğer diyor Resulullah üstekiler alttakilerin elinden tutarsa hep beraber kurtuluşa erenler. Eğer onları bırakırlarsa hep beraber batar giderler. Biz ve emirlerimiz, üstte olanlar ve altta olanlar, Allah'a doğru giden yolda dünya bir deniz gibidir. Biz de gemiye binmiş ve hedefe doğru gitmeye çalışan insanlar gibiyiz. Alttakiler veya üsttekiler bir hata yaptığı zaman alt-üstte üst-alta sukut ederse, bunu görmemezlikten gelirse yani iştirak etmek zaten günahı bizzat işlemektir. Razı olmak zaten günahı bizzat işlemektir. Biz bunu konuşmuyoruz. Onun günah olduğunu kabul edip bilmekle beraber, uzak durmakla beraber ama ona sukut eder, ona bir şey yapmazsa o zaman nedir? O zaman bu gemi batmaya mahkum olan bir gemidir. Hem alt hem üst helak olmuş demektir. Ondan dolayı Müslümanların emirlerinin, Müslümanlar üzerindeki haklarından bir tanesi de, Müslümanların emirlerine nasihat etmelerdir. Nasihat ederken, onları uyarırken gözetilmesi gereken bazı şeyler vardır. Nasihat ederken, onları uyarırken gözetilmesi gereken bazı şeyler vardır. Bu gözetilmesi gereken şeyler nedir? Bunlardan birincisi. Bir, Önce, nasihat edilecek olan mevzudan kesin ve kez emin olmak gerekir. Neden? Çünkü normal insanlarla ilgili bir şey duyulduğu zaman dahi veya görüldüğü zaman dahi ondan tam tesebbüt etmeden, onu tam netliğe kavuşturmadan o konu hakkında konuşmak İslam ahlakına aykırıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam, hele özellikle bu bir duyum ise كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعٍ Kişiye yalan olarak her duyduğunu aktarması yeterlidir. Kişiye yalan olarak her duyduğunu insanlara aktarması, konuşması yeterlidir diyor. Hele bir de bu emirse, hakları üzerimizde daha belirgin olan bir şahsiyetse, önce yapmış olduğu şey duyum değil. Yapmış olduğu hatanın bizzat görülüp, bizzat bilinip, yakinen tesebbüt ettikten sonra bundan emin olmak gerekir. Çünkü normal bir insanı hata yaptığı zaman, yanlış bir algılamadan dolayı uyarırsak, uyarırız, yanlış anlamışız, özür dileriz. Lakin emir böyle değildir. Çünkü hata yapmadığı halde hatası konuşulursa insanlar arasında, insanlar arasında onun dedikodusu olursa, o artık insanların gözünde ona karşı olan bir sonraki dersimizde anlatacağımız saygı, edep zedelenmiş olur ve insanlar ona karşı itaatte biraz gevşeklik göstermeye başarlar. Hâkeza, kalbinde hastalık olan insanlar ve otorite itaati bırakıp fitne çıkarmak isteyen insanlar ister içeride hevasına uyup bunu yapan ister dışarı güç olan kafirlerden olanlar olsun bunu kullanabilirler. Ondan dolayı Müslümanın emrine itaat ederken, çok e, emirine nasihat ederken çok dikkatli olması gerekir ve dikkatli olmakla beraber e, bundan tam tesebbüt edip emin olması gerekir. İkincisi ise nasihatın gizli bir şekilde yapılmasıdır. Nasihatın gizli bir şekilde yapılmasıdır. Niye? Çünkü biz bunu sahabeden öğreniyoruz. Hazreti Osman döneminde bir takım fitneler, vuku bulup insanlar Hazreti Osman hakkında konuşmaya başlayınca işte kendi akrabalarını kullanıyor, kendi akrabalarını vali yaptı, Osman sorunlarla ilgilenmiyor gibi fitne odaklarının yaymış olduğu bir takım fitneler yayılınca Sahabeler Üsame bin Zeyd'e geliyorlar. Üsame bin Zeyd, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında yetişen gençlerden bir tanesidir ve İslam ahlakını nasıl davranılması gerektiğini bizim için örnek olabilecek şahsiyetlerden bir tanesidir. Diyorlar ki ey Üsame, Osman seni Resulullah da seni severdi, Osman da seni sever. Ondan da radiyallahu Anhu ecmain. Git diyor sen onunla bu bu bu konularda konuşsan Üsame diyor ki, asla ben böyle bir kapıyı açan bir insan olmam diyor. Bakın dikkat edin, ben böyle bir kapıyı açan bir insan olmam diyor ve bunu reddediyor. Neden? Çünkü Üsame gizli nasihatten taraftardır. Emire, insanların yanında aleni bir şekilde onun hatalarını söyleyip, onunla konuşup veya bunu insanlara yayıp, insanların arasında var olan fitneyi çoğaltıp veya olmayan fitneyi oluşturmaktansa böyle bir kapıyı açmaktan imtina ediyor Ve sahabenin genel özelliği de budur. Yani emirleri, hatalarını bariz bir şekilde yapıp insanları saptırıcı konuma gelmedikleri müddetçe bariz bir şekilde emirlere karşı çıkmak sahabenin ahlakından değildir. Bir ayetle onları uyarmak, bir hadisle onları uyarmak ve bunu da fitne olmayacak şekilde yapmak sahabenin ahlakındandır. Lakin ne zaman ki bazı valiler artık haramı, günahı açıktan işlemeye başlayıp İslam'ın emirlerini küçümsemeye başladılarsa o zaman sahabe açık bir şekilde onlara karşılık vermiştir ve açık bir şekilde onlara itaat etmediklerini ilan etmişlerdir. Ne gibi? Özellikle Emeviler döneminde sahabenin yapmış olduğu bazı uygulamalar gibi. Emeviler döneminde sahabelerin yapmış olduğu bazı uygulamalar gibi. Yani mesela vali, valinin bir tanesi Peygamber Aleyhisselatu vesselamın yapmış olduğu bir uygulamayı değiştirip hutbeyi e, hutbe bayram namazının önüne alınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbeyi bayram namazından sonra verirdi. Lakin vali sırf insanlara kendini dinlettirmek için emevi valisi ne yapıyor? Hutbeyi getirip bayram namazının öncesine alıyor. Adamın biri de kalkıyor. Bunu lehye ediyor. Bu böyle değildir. E diyor. Ebu Said'in Hudri de kalkıp diyor ki ama bu üzerine düşeni yerine getirmiştir. Çünkü ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim. Resulullah dedi ki sizden biri bir münkeri gördüğünde onu eli ile Yapamazsa diliyle, yapamazsa da kalbiyle ona ne yapsın? Ona buğz etsin. Bu konuda çok önemli bir nokta var. Bazı özellikle akıl odaklı insanlar, sahabelerin Emeviler döneminde yapmış olduğu bazı ayaklanmaları, Emeviler döneminde emirlere açıktan isyan etmeyi, zalim olsa dahi bir emirin alaşağı edilebileceğine Fitne, çıkma, fitne çıkacak olsa bile bunun daha büyük bir fitne olduğuna ve sahabenin böyle yaptığına delil alıyorlar. Bakın dikkat edin, Hz. Ebubekir döneminde de bazı yanlışlıklar olmuş. Hz. Ömer döneminde de, Hz. Osman döneminde de, Hz. Ali döneminde de ama sahabenin bu dönemde böyle bir uygulamasına rastlayamıyorsunuz. Neden? Çünkü emirler bunu kasten, amden yapmıyorlar. Emirler bunu kasten, amden yapmıyorlar. İnsanları saptırmıyorlar. Öyle mi? Onun için sahabe de gizli nasihati kendine esas almıştır. Ama ne zaman ki emirler bozulup ta içki içip namaza gelecek kadar işi zıvanadan çıkarınca açıktan hevalarına uyduklarını belli edip Resulullah'ın sünnetlerini değiştirmeye başladıkları zaman sahabe insanların itikadı veya insanların süluku, ameli, salih amelleri bozulmasın diye açıktan net bir şekilde tavırlarını ortaya koymuşlardır. Karşıdaki insanlarda zaten sahabeye çok net bir şekilde karşı çıkamayan insanlar. İnsanların nezdinde sahabenin değerini bilen insanlar. Öyleyse asıl olan emirlere nasihat ederken bunu gizli yapıp var olan bir fitneyi ateşlemek, iyice alevlemek veya olmayan bir fitneyi çıkarma çıkarmanın önüne geçmek için emirlere nasihati gizli yapmaktır. Şayet emirler böyle yapmazsa işi farklı bir boyuta getirirlerse ve ancak aleni Karşı çıkmayla düzeleceklerse o zaman aleni bir şekilde emirlere ne yapmaktır? Aleni bir şekilde emirlere ee, karşı e, gelip bunu reddetmektir. Bu anlamda çünkü şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bizler İslam'ın bize emrettiği şekilde hareket etmek zorundayız. Kim olursa olsun eğer insansa hata yapmaya müsaittir, hata yapabilir ve normal bir insanın yapmış olduğu bir hatayı bile İslam görmemezlikten gelmiyor. Bunu uyarmamayı, hata yapanın elinden tutmamayı vatan bir gemiye benzetiyorsa, söylediği söz, yaptığı amel bütün ümmeti ilgilendiren emirlerin halini siz düşünün. Veya bir camiayı ilgilendiren emirlerin halini siz düşünün. Edebi bozmadan, saygıyı bozmadan, fitneye sebebiyet vermeden mutlaka nasihat yapılması İslam ümmetinin üzerinde emirlerin İslam ümmeti üzerindeki haklarından bir tanesidir. İnşallah bugünkü dersimizi burada noktalayıp Allah izin verirse yarın emirin Müslümanlar üzerindeki 3. hakkı olan emirlere karşı saygılı olmayı zikredeceğiz. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil